أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي ألا أن هدان الله وما توفيقي وعتصام إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاؤنا إلا أن يشاء الله الأول الله الظاهر الله الباطل الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله Rab ağzubük minha mazatı şeyatınlı ağzubük Rabb an yahzurun Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Ve yoma napsurum jimia. Sımmı nqululilladina ıshrukum mekanukum antum ve şurkaaukum. Fazielna binehum. Ve qalı şurkaaum ma kuntum fihi Alamin. Yunus suresi 28. ayeti kerimedeyiz. Sırayla devam ediyoruz. Yerlerin, göklerin, kainatın sahibi Allah'tır. Yeryüzünde hiçbir bağ, bahçe, dükkan, arsa, fabrika sahipsiz değil. Birisi oraya bir malik durumundadır. Kendi kendine var olmuş bir yapı, bir bina, bir ev yoktur. Koca kainat kendi kendine olması mümkün değildir. Allah'ımız buyuruyor ki, ben sizi dünyada var ettim. Ancak bu dünya geçicidir. Annenizde var ettim. Anneniz geçicidir. Ve yevme kıyamet günü nahşuruhum. Hepinizi toplayacağız. Cemiyan yani tamamınızı. Sümme naqulu lillezîne eşrakû. ...bizim mülkümüzde bize ortak koşanlar... ...ey Allah'ım yerleri gökleri yarattın... ...ancak ben burada kendim istediğim gibi yaşarım... ...veya senin dediğini değil... ...filanca yolu, filanca hükmü, filanca... ...yani bir fabrikanın patronu var... Or ...oraya bir ay evvel gelmiş bir işçi... ...buranın geliri gideri, buranın imalatı vesaire bana hesap ver bakalım... Adam buranın ortağı benim demeye kalkışması ne kadar beyhude. Kullarım siz bana sünne nakulul lillezne eşrek ortak koştunuz. Mekanukum. Yerinizde durun bakalım. Entum siz ve şurakaukum ortak koştuklarınız. Şirklerinizle beraber fezeyyelna ayıracağız beynehum aralarını. Ve kale uhum O ortak koştukları işte neyse o ideoloji mi denir? da heykelleri gibi mi denir? Ortak koştuk Allah'ı bırakıp kendilerine göre <gülüyor> Allah'ın emrini yere düşürenler. Eee şureka uhum o şurekaları diyecek ki makuntum <gülüyor> değildiniz iyyana bize tabudun bize tapmıyordunuz. Siz bizim yolumuzda değildiniz. Yani biz e, kendi arzu ve isteğinizin peşinde koştunuz. Bizi de kendinize alet ettiniz. Böyle bir teneke yaptınız. Böyle bir kendinize göre heykel yaptınız. Onu kutsadınız. Ona hürmet ettiniz. Saygı gösterdiniz. Biz bu yolda izlediniz. Yok. Aslında o orada da değildiniz. Bizim yolumuzda da değildiniz. Çünkü onların bir yolu iradesi yok ki öyle bir kutsanacak bir durum yok ki ortada. Uhsurullezine zalamu uhsuru toplayın. Ellezine zalamu onlar benim emrimi yere düşüren zalimler. Ve zevacuhum onların eşlerini de ve ma yabudun taptıklarını da min dunillahi Allah'tan başka fehduhum ila siratil cahim onları cehenneme iletin. Vakifuhum innehum mesulun hesaba çekilecekler. Hesaba çekilecek, kıyamet günü büyük hesap var. İnsan zannediyor ki her şey dünyadaki gibi, ölünceye kadar. Serbestlik, ölünceye kadar. İnsan zannediyor ki ben istediğim gibi yer içer hayat sürerim ve istediğim gibi konuşur, yoluma devam ederim. Evet, ölünceye kadar. Ölünce bitiyor. <gülüyor> Yuhbesül müminler, yevmel kıyamet günü hapsedilecek. Mahşer öyle bir dar, öyle bir dar bir yer ki... Bundan dolayı insanlar bize bir şefaat edip de buradan bir mahşerden kurtulsak, nereye gideceksek gidelim ve Adem Aleyhisselam'a gelirler. Adem Aleyhisselam ben şefaat yetkisine daha sahip değilim. Sonra İbrahim Aleyhisselam, bu Buhari hadisi. İbrahim Aleyhisselam da diyecek ben şefaat yetkisine sahip değilim. Sonra Musa Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, bütün peygamber. Sonra Efendimiz ve Vesselam secdeye kapanacak. Ya Rabbim bu mahlukat bir hesaba çekilsin de, Efendim sonuçlar ortaya çıksın. Mahşer dediğimiz dehşet bir yer. Güneş tavan kadar yaklaşmış. Su yok, yiyecek yok. Yani kabul etmiyorum demekle de bunlar olmuyor, çözülmüyor. Bunlar olacak. İz-i teberrellezînettüb'yû minel Kötülükte önderlik yapanlar. İnsanları batıla, Allah'tan gayri yollara sevk edenler, Allah'ı bırakın, benim dediğimi yapın, tamam seni dediğini yapan bu millet, sen onlara cennet verebilecek misin? Ondan bahsetmiyor, ya işte biz istediğimizi yapalım, tamam anladık, istediğimizi yapalım da, ölünce ne olacak? Adam bunu reddediyor, reddetmek çözülmüyor ki, ölüm var, öldükten sonra da Mevla diriltecek, dirilteceğini söylüyor halline kefer yu kafirler zannetti dirilmeyeceğiz ama diriltecek Allah yani inkar etmekten olmuyor ki varül Arap Allah biliyor ki o batıla sürükleyen insanları benden başka yola götürenler Yeryüzünün ekserisi Allah'tan gayri yola gidiyor vatakat da bihimlesbab ahirette diyor bütün aradaki bağları kopacak birbirlerine nasıl dalaşacaklar orada acayip bir mahşer. Burada güzel bir hadis-i şerif Ma'ubide fil ard illahun abghadu ala lahi min el heva. Ma'ubide fil ard yeryüzünde ilahun ilah olarak ebghadu ala min el heva arzusunun peşine tapınmaktan daha büyük ilah yoktur. Câsiye suresi bunu e, teyit eder. Efendim yani Kur'an-ı Kerim asıldır da şimdi ee, Rabbimiz Celle Celaluhu "E faraytem men ittaxe hevahu?" Arzu ve isteğinin peşine gidenin ilahı kendi nefsi. Kendi hevası. Ben ona diyorum namaz kıl adam kılmıyor. Oruç tutmuyor, zekat ver vermiyor. İçki, kumar, faiz, zina yapma yapıyor. O zaman o bana tapmadı ki kendi nefsinin peşinde gitti. O zaman benden nasıl cennet isteyecek? Ahirette cehennem dediğim zaman kimden sığınacak? Nefsinin dediğini yaptı o zaman buyurun. Akıbetine sen katlanırsın. Mesele nettir. 29. ayet Fe kefa billahi şehiden beynena ve beynekum Fe kefa billahi Allah yeterli olmuştur. Şehiden şahit beynena ve beynekum Benimle sizin aranızda hakiki şahit Allah'tır. İnkunna putlar diyecek ki biz an ibadetikum sizin bize tapmanızdan. Şimdi bir sürü yeryüzünde heykeller var bilmem kutsanıyor, hürmet ediliyor, saygı gösteriliyor, bilmem bir şeyler yapılıyor. O tenekeler, o tunçlar, o bakırlar işte onun yapılan heykeller neyse kutsananlar veya insanları Allah'tan gayrı yola götürenler İnkunna biz an ibadetikum, sizin bize tapmanızdan le gafilun. Biz gafildik, haberimiz bile yoktu ya. Siz kalktınız, bizi kutsadınız, bize olağanüstü özellikler verin. Bizim bir şeyden haberimiz yok ya. Bizim yapacağımız bir şey yok. Göklerden yağmur yağdıramadık, güneşi tutamadık, size canınızı veremedik, kanınızı dolaştıramadık, rızkınızı çamurdaki efendim işlenmiş çilekleri biz yapmadık. Ne, ne, ne bilelim sizin bizim yolumuzda geldiğiniz, kendi kafanıza göre bir şeyler tutturduğunuz. Bir işin sonunu düşünmek lazım. Gittiğim bu yol efendim gösterdiğin saygı ve hürmet bu sana bir şey yapabilecek mi? Kurtarabilecek mi? Hunalike 30. ayet. Teblu kullu nefsim ma estefet. Herkes kıyamet günü insan Allah'ı kandıramaz, kendini kandıramaz. Kıyamet günü ben sizi huzuruma alacağım. Herkes dünyada yaptıklarını çok iyi bilecek. وَرُدُّ Sevk edilecek İlallah, Allah'a. مَوْلَهُمُ hak. Ben Allah'ım. Huzuruma geleceksiniz. İnsan zannediyor, ben istediğim gibi konuşur, istediğim gibi iş yaparım. istediğim gibi hakaret eder Allah'a, peygambere, dine, müslümana. Ölünceye kadar istediğini yap. Fakat Allah'ın huzuruna varınca, Mevla buyuruyor ki dünyada yaptıklarını çok iyi biliyorsun. Ve huzurumda ve zalle Hepsi kaybolacak. Makan-ı iftira ettiğin, uydurduğun şeyler. Medeniyet, uygarlık, çağdaşlık, büyük adamın efendim, zamanı adamıyım. Şey, tamam anladık. Allah'a kulluk yapıyor musun? Peygamber'e ümmet. İslam dinine sahip. Çünkü din kardeşini seviyor musun? Efendim hasetten, kinden, nefretten, ihanetten, kandırmaktan, dolandırmaktan kötülükten büyük olunma meselesi orada ortaya çıkacak. İlim ehlinden birisiyle karşılaşmıştım Fatih'te. Kendisine "Değerli hocam nasılsın?" demiştim. "Belli değil, ahirette belli olacak." demişti. Çok etkilenmiştim. E, mesele bu. Yani orada çıkacak ortaya. Allah'ta dürüst, peygambere ittiba, ahkamı dine uymak, din kardeşini birbirimizi Allah için seviyor musun? Seviyorum. Ha başlığı mesele bu. Mevla buyuruyor ki işte orada herkes yaptığını tecrübesiyle bilecek. Ayrıntısıyla bilecek. Dünyada neler yapmış hepsini bilecek. Allah'ın huzurunda ruddu sevk olunacaklar. Döndürüldüler ilallah Allah'a mevlahum onların mevlası el hak hak olan Allah. Gerçek bu. Gerisi yalan. Kulil hak de ki Kulillah de ki Allah zümbezarhüm fi havdhihim yalabun. Sonra bırak onlar o batıllıklarda bocalayıp dursunlar. Ne yapalım? Hazreti Ali Efendimiz ne buyuruyor? Batıllan yanlışla uğraşma. Yanlış bitmez, ömrün biter diyor. Yani onu düzeltelim, bunu düzeltelim. Biz kendimizi düzeltelim. Rabbimize güzel kul olmanın yoluna bakalım. Bununla beraber etrafımızda kimi düzeltebilirsek bu yoksa biz dünyayı düzelteceğiz dersek Nuh Aleyhisselam gemiden inip oğlunu yola getirmesi gerekirdi Nuh Aleyhisselam gemiden inseydi kendisi de boğulurdu Gel oğlum buraya dedi kurtuluş yeri bu burası Ama kendisi gemide gemiden inmedi Oğlu ısrar etti O zaman boğulan sen olursun dedi Nuh Aleyhisselam yine gemide gel Ya bu ne yer kemmane evladım gel gemiye bin dedi Gemiden inip de orada o batılda boğuşmadı Cüneyd-i Bağdadi radıyallahu anh çok güzel bir misal vermiş. Mana aleminde vefat ettikten sonra kendisini görmüşler. Ey üstadım büyük veli bir insansın. Ne oldu Mevla? Neyle muamele etti? Dedi ki ta hat ve fenniye tilke ibarat. Bütün keşifler, kerametler, ibareler, o kadar işler hepsi yok oldu gitti. o bu da tilke rusum ve gabet tilke ulum, ilimler vesaire. Bilgi Bilgi eğer Allah'a yaklaştırmıyorsa, peygambere ümmet yapmıyorsa o bilgi de Allah sende Allah'tan uzak masivadır. Yani kuru bir bilgi Türkiye'nin en güçlü efendim askeri deha'yı bilen bir asker eğer o kabiliyetini, bilgisini düşman karşısında kullanmaz, kışlada yatarsa ben çok bilgili bir askerim. O bilgi vatanı kurtarmaz. Günümüzdeki ilim bu. Adam İslam ilimlerine vakıf, biliyor, yaşantıda yok. Bu seni kurtarmaz. Masivadır, Allah'tan uzaklaştırır. Burada ne buyurdu Bi Cuneydi Bağdadi? Hepsi yok oldu dedi. Bilgilerim, bil, efendim kerametlerim şimdi. İlla rukeyat kunna narke seher <gülüyor> Gece teheccütte, seher vaktinde kıldığımız Allah rızası için nafile Efendim kuşluk namazı, işrak namazı, teheccüd namazı, 5 vakti zaten kılacağız. Bize yarayan tatbikat, din adına ne yaptın? Mesela bu Ulai'ka'l-lezina hasiru enfesuhum. Allah bilir ki onlar nefislerini hüsran ettiler. Allah'tan gayrı yol tutturanlar, Allah'tan uzaklaştıklarını herkes biliyor. 8 milyarın tamamı hangi yolda olduğunu biliyor. Vadallanım aken iftira ettikleri o dalalet onu da bilirler diyor. 31. ayet Yunus suresi. kul men yarzukukum ines semayi vel ard ayet net olarak soruyor. Siz benim beni bırakıp da benim mülküm de şu yolda gideceğiz, bu yolda gideceğiz izimlerle gidiyor. Hep işte Hinduizm, Budizm vesaire. İzim tamam. O yolda gidiyorsun. Gökten yağmurlar yağdıran kim? Yerdeki o çamurları meyveye, sebzeye, nimete çeviren kim? Yani çiftçinin tarlayı sürmesiyle o buğday orada olmuyor ki. Çamurun içerisindeki buğday çürümesi gerekir. Onu yaşatan kim? Onu yeşerten Allah. Göklere kim malik? Yere kim malik? Emmen yemlikus sem'a. Kulağınıza siz mi maliksiniz? Vel basar o gözünüz efendim göz dediğiniz yağ kitlesi gibi bir şey. Nasıl gördüğümüzü bilmiyoruz. Ve yuhricul hayye minel meyt. Efendim ölüden, ölü bir yumurtadan sıvı olan insanın ham maddesinden diri bir efendim canlılar oluşuyor. Kim yapıyor bunu? Ve yuhricul meyite minel hayy. Efendim diriden ölüyü çıkartıyor. Ve amen yudebirul emr bunların tamamını güneş, ay, yıldız, galaksiler vesaire. İnsanın hayatının devamı bunları kim idare ediyor? Hepsi Allah der. Demek ki yeryüzünde insanoğlu Allah'ı biliyor. Allah'ı inkar edemiyor. Bütün mesele arzu ve isteğini Allah'ın emrine tabi kılan Müslüman. Arzu ve isteğinin peşine giden. Buna hangi ismi takarsan tak. Dünyada iki kısım vardır. Arzu ve isteğini Allah'a tabi kılan. Arzu ve isteğinin peşine giden. Buna hangi ismi takarsan tak. Hala sakınmayacak mısınız? Allah'ın gazabına uğramak ve sonsuz cehennemde yandım dedikçe ben azabınızı arttıracağım. Açlıktan çıldırdım deyince açlığınızı arttıracağım. Sen kime karşı çıkıyorsun? Bu mesele basit midir? Hz. Ali radıyallahu anh efendimiz bu konuyu ne güzel izah etmiş. Fe subhanallah diyor. Ey büyük Allah'ım. Subhanallah. Men basara bi şehmin. Yağ kitlesi gözü gördüren Ve esme'a bi'azmin Efendim bir kemik Onu işittiren Ve antaka billahmin Dili yani et parçasını konuşturan Rabbim sensin diyor ya İnsana bunlar normal gibi geliyor Ancak bunları Bu özellikleri mesela anlatılır işte e, Yani fil dediğimiz veya e, zürafa dediğimiz o hayvanların Dilleri daha da büyük öyle yarım metre Dil var niye konuşamıyor Kocaman dil Konuşmuyor ya, Demek ki Dil göz vesaire Bunlara bu özellikleri veren Allah'tır Utbe bin Azveden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bu memleketlerle alakalı bana çok manidar gelirdi bir insan memlekette bir şey kaybetti efendim da da bir şey düşürdü veya bir iş yerinde bir şey kaybetti bu hadis içerisinde diyor ki izadallah hadukum şey en evrada hadukum avnen yardım istiyor ve bu bir ardınlayse bir anis yaruda kimse yok ıssız bir yerdesin fel şöyle desin diyor ya ibadallah egi suni ey Allah'ın kulları bana yardım edin ya ibadallah egi suni e bizim Sakarya'da öyle bir tabir var. La ilahe illallahü hayrul halas. Muhammedur Resulullah yetir, yetiş. Hızır İlyas. Böyle bir deyim kullanırlar. Yani bu, buna, bu hadisi şerifte de böyle bir rivayet. Yani ey Allah'ın kulları yardım edin. Fe inne ibaden diyor. Allah'ın kulları var taberani de bu hadis şerif. İlla nerahum görmezsiniz onlar yardım ederler diyor. Böyle Mevla'nın kulları. İnnelillahi meleke fil ard. Yine buna benzer bir rivayet bu da. <gülüyor> Allah'ın yer melekleri vardır. Sivel hafaza, hafaza meleklerinin dışında yektubuna ma yaskutu minu'l varaqi şecar. Ağacın yapraklarının düşüşünü dahi kaydederler. Feiza asabe ahadukum Yani bir aksaklık başınıza geldi mi? Bir ardı felatin, ıssız bir yerdesiniz. Ya ibadallah e su. Ey Allah'ın kulları bana yardım edin. Böyle nida edin diyor. Mevla lutfunu gönderir diyor. İhlas meselesidir bu. هَلْتُنْسَرُونَ وَتُرْزَقُونَ Resulullah Efendimiz Bukhari hadisi bu. Siz yardım görürsünüz, rızıklanırsınız. بِدُعَفَائِكُمْ Acizler <gülüyor> Namaz kılanlar hürmetine kılmayanlar, roş tutanlar hürmetine tutmayanlar, zekat veren vermeyenlere Allah hayat veriyor. Hayat veriyor. Bu hem bunu bir bak, dükkana benzetirim. Bir dükkanda müşteri var. Allah'ın mülkündeki müşteri Allah'a kulluk yapanlar. Dükkanın müşterisi oldukça açık tutar. Dükkanda müşteri kalmadı. Gelen giden yok. Adam akşama kadar bir kişi yok. Adam o dükkanı kapatır. Allah'ın mülkünde Allah diyenler oldukça Mevla burayı tutacak. Gökleri yerleri efendim ışıkları açık tutacak. Müşteri de kalmayınca... Mevla taala dükkanı kapatacak. Olay bu. Yerlerin, göklerin sahibi Allah'tır. Yine Efendimiz Aseyed ve mühim bir hadistir bu. Teala men aadali veliyan faqad a'zantu bilhar <gülüyor> kim benim dostuma düşmanlık yaparsa ben ona savaş ilan ederim. Allah'ın savaş etmesi bizim bildiğimiz gibi değil. Mevla onu öğlü bir hale gelir ki 3-5 sene bile sürmez paçavru olur gider. Rabbimizin direkt müdahale ettiği bir, Rabbimizin dostlarına tahkir etmek, onlara meydan okumak bela acele gelir. İkincisi faiz. Fe e, eğer siz fe tefalu yani bu işten vazgeçmezseniz fe zenu min Allah'a peygambere savaş ilan ettiniz diyor. Mevla tale kendisine savaşı ilan etmeyi bir faize bağlamış. Faizciler mutlaka dünyada peşin bela bulurlar. Ahirete kalmıyor. İkincisi, men'a edali veliyyen, bu Allah dostları. Allah dostlarına musallat olan mutlaka belayı peşin buluyor. Mesela Ebbe Kırsıddık ve Hazreti Ömer'e hakaret eden Şia yapısı, e, İslam dairesinin dışına tard ediliyorlar. Yani, e, ehl-i sünnet çizgisinde yol alamıyor bir türlü. Gelemiyor çünkü... Allah celle celaluhu'nun dostlarına tasallut etmişler. Bu Buhari hadisidir bu. Yani ulemanın kanı zehirlidir meselesi. Bu Ayşe Sıddıka annemize hakaret edenler zina çukurunda batıp gidiyorlar. Neden Gayratullah'a dokunuyor bu iş? Men a'da li fakat faqad tu bil harb ve ma taqarrab ilayya bi 'abdi bi kulum sevdiğim bir şey farz. Onlarla kulum bana yaklaşıyor. Wa ma yezalu, Farzlarla yaklaşan kul bana yaklaşmaya devam eder. Yetekarabıyla bin nevafi, nafilelerle. Yani namazlardaki nafileler, oruçlardaki nafileler, hayır hasenattaki Allah için yapılanlar. Hatta eyuhübü onu severim. Ve izâ ehbebtû ben kulumu sevdiğimi küntüsem ollezi yesmeû bihi. Allah neyi seviyor? Kul onu işitmek ister. Biri gıybet edecek, ya bir sus ya. İstemiyorum, dinlemek istemiyorum, çalgı müzik, iftira. Kulak nefret eder onu. O basar Allah'ın görmek istediğini görmek ister. Ömün dışındakilerden nefret eder. Ya ve yedu uğrladı yaptı O Allah'ın tutan eli olur. Ve biha. Allah'ın yürüyen ayağı olur. Yani yürüyen ayak. Ne demek? Allah neyi seviyorsa oraya yürür. Ve inse elini kulun benden bir şeyse lahatetin veririm. Ve iniste azini bana sığındırsa onu sığındırırım. اِتَّقُوا فَرَاسَتَ mümin Müminin ferasetinden korkunuz فَيِنَّهُ يَنْظُرُوا بِنُورِ اللّٰهِ <gülüyor> Allah'ın nuruyla bakar Yani iman nuru feraset dediğimiz ileriyi görebiliyor Basiret doğrudur 10 sene sonra 20 sene sonra bu gidişat budur diye Allah dostlarında bunlar oluyor Bakıyorsunuz ilk bakışta böyle şey mi olur 10 sene sonra 20 sene sonra aklıymış ya aklıydı ama işten geçti Bu bir ferasettir Yani bir uzman doktor, Mahir Hazık denir. O kişi ne der? Bak bu kişi eğer sağlığına şu meselelere dikkat etmezse 3 sene sonra çok büyük bir e, hastalığa düçar olur. Yak bir şey olmaz. 3 sene sonra bakıyoruz adam hakikaten çok başına haller geliyor. O nereden bildi? Belli. Yani onun ciğeri, onun kalbi, onun midesi ancak bu kadar taşıyabilir. Görülüyor bu. O onun bilgisine sahip, mahir yani. Bu bina beş sene sonra yıkılır, beş sene ancak dayanır. O anası nereden bildi beş sene sonra bu efendim e, bina hakikaten yıkılmaya başladı. Belli artık onun tutucuları, o çimentonun tutma kabiliyeti orada bitiyor. Adam onu hesaplayabiliyor gibi gerçek alim, gerçek ilim ehli Allah dostu bunu görebiliyor adetullah. 32 ayet Fezaumumlahurabküm işte sizin Rabbiniz Allah el hak hak olan Allah yerlerin göklerin sahibi onun dediğini yapacağız Fema <gülüyor> Badel hak hakkın dışında Allah'a kulluktan başka İlla dalal hepsi dalalettir Eğer yaptığın Allah'a gidiyorsa Eğer iş peygamberin sünnetine gidiyorsa Eğer Allah'ın dinine uyuyorsa ve sonuç itibariyle bu işten samim misin, din kardeşine sevgin varsa yol doğru. Ancak adam din kardeşine karşı bir ihanet, kötülük, fesat içerisindeyse o zaman Allah ve peygamber de bu adam samimi değil. Çünkü sana Habbe ileykumul iman, Allah'a, peygambere ittiban, imanı sevdirir, din kardeşine sevgiyi meydana getirir. Yani bunların özeti, göstergesidir bu terazi gibi. İşte Rabbiniz Allah, Allah'tan başka illa dalal. Dalalettir. Tusrafun. Hak'tan batıla döndürülüyorsunuz. Nasıl döndürülebiliyorsunuz? İnsan nasıl döner ya? Batıla nasıl yönelir? Batıl, yani Rabbimin istediği işlerle meşgul olmak. <gülüyor> Müslümanlar kurtuldu, namazını kılarlar. Boş işlerden yüz çevirirler. Kurtubi'de rivayet ediliyor ve innem men la'ibe bin nert ve satranç kim zar oyunları satranç vel ceuz vel ki'ab böyle tavla veyahut da buna benzer kağıt oyunları mekatehullah Allah'ın gazabıdır ve men cellese ila men yel'ab bin nert şatranç bu zar oyunları şatrançtır buna benzer seyredenler muhiyet anhu hasenatuhu onun sevapları gider kulluha vasara mimmen mekatehullah Allah'ın gazabına buuz ettiği kimselerden olur diyor. Kurtubi'de Camul Ahkam'da bu rivayet edilmiş. 10. ciltte 496. sayfadadır. Bu okuduğumuz rivayet Kurtubi'de rivayet edilmiş ve ulema bu tespitleri yapmıştır. Onun için Müslüman boş işlerle uğraşmaz. Ömrümüz kıymetlidir. E ya git kalk ibadet mi edeceğiz diyor bir de hakaret ediyor. Evet. Evet. Daim ibadet edeceğiz çünkü El-Memneşrah suresi. El-memneşrah leke sadrak ve vallahu qada ve rafa'ne leke zikrak. Fe innel usri yusra. Zorluktan sonra kolaylık inne ve'l usrize feydafa boş kaldın namazını kıldın boş musun evet boşum Fensab, dikil uzuruma diyor. Sahabe 200 rekat nafile namaz kılardı. Ya Rabbim kıldım kıldım nafile ibadetten yoruldum ve Rabbi ki rabbine fergab o zaman yönel zikir yap tesbih çek anne babana bir hürmet et saygı göster vesaire. Fergab yönelmek demektir hem de son derece. Evet biz ömrümüzü böyle tüketmek durumundayız. Eğer böyle yapmasak ahiret terazisine koyacak sevabımız olmaz. Burada Lebit diye bir şair vardı. Kafirdi bu adam. Ela kullu şeyin ma halallah batılun. Böyle bir ifade kullanmış. Diyor ki agah olun Allah'tan başka her şey batıldır. Efendimiz Aleyhisselatü ve Selam da kelime qaleha şair kelimetü lebit. Yani Lebid. lebit Estakü kelime çok doğru bir söz Galih şair, şair Lebidin sözü doğru bir söz Evet Allah'tan başkası batıl Memnun edeceksek onu memnun edeceğiz Cüneydi Bağda diye sordular Dediler üstadım seni çok büyük kitleler dinliyor Dedi ki Bu meselenin özü şu Halk sevmiş hak sevmemiş Efendim ne zararı var dedi Ama hak sevmiş Halk sevmemiş bana bir sıkıntı yok dedi. Mesele yani halkın sevmesi tamam güzeldir ama hak sevmedikten sonra ne faydası var? Halk sev, efendim, seviyor, büyük teveccüh ediyor bazı kötü insanlar var. Nahoş işler yapıyorlar, şarkılar, eğlenceler böyle, ahlaksız işler, kitleler. Ama hak sevmiyor. Milyonlar bravo diyor, ölünce cehennem. Halk sevmiş, hak sevmemiş. Ne faydası var? Firavun 4, milyon, 4 bin seneden beri konuşup duruyoruz. Bütün alt tanıyor. Allah tanımıyor. Ölmüş cehenneme gitmiş. Allah'tan başkası batıl. Biz Allah'ı memnun edelim. Bütün mesele bu. Yunus 33 Kezalike hakkat kelimetu rabbike alellezine fesaku Benim dinimi bozanlara benim hükmüm sözüm hak sabit oldu. Kararım hak diyor. Ennehum onlar la yuminun iman etmiyorlar. Bir insan Allah'ın dinini bozuyorsa, peygamberin sünnetini bozuyor, ahkam ve dini uymuyorsa fasıktır. Bir insan Allah'ın dinini yerine getirmeye, emrini yerine getirmeye çalışıyor. Peygamberin sünnetini yerine getirmeye çalışıyor. Yani sünnete iktiba ediyor. Yani giyimiyle, kuşamıyla Resulullahımızın sünnetlerini yerine getiriyor. Öbürde de fitne diyor ise dine fitne dediği için dinden çıkma tehlikesi vardır. Yani hemen kafirdir demeyelim ama eğer dediği gerçekten yani dini yaşamaya fitne diyorsa Kur'an'da ona fasık diyor. Fasık fe emir Rabbi. Allah'ın emrini bozdu, Allah'ın emrinin dışına çıktı. E onlar layiminun iman etmeyeceklerdir diyor. Kur'an-ı Kerim açıkça gerçekten onlar iman etmeyeceklerdir diyor. Bunları gördüğün halde Allah'a kulluk etmiyor. Peygamberin yoluna gitmiyor. Ahkamı dine uymuyor. Bu kişi fasıktır. Dini bozan kişiye denir fasık. Allah'ın emrini bozan kişiye denir fasık. Peygamberin sünneti sakal. Adam sakala mesela fitne diyor. E sen peygamberin sünnetine fitne demek fasıklıktır. Yani sen yapman gereken Allah'a tapmaktır. Yapılmamız Yapmamız gereken peygambere uymaktır. Bizi kurtaracak bu dine uymaktır. Adam buna başka bir kelime kullanıyor fasık. Fasık olmak da kişiye iman dairesinden atar. Tehlikeli bir meseledir. Yani sakal e, meselesi efendim direkt sonuç olarak eşittir demiyorum. Misal olarak dine fitne demek, dinin hükmüne fitne demek meselesidir. Bir insan dinin hükmünü, yani basit bir verelim. Bir insan içki içse günahkar olur. İçki içmek ne var diye dini tahkir etmek veya onu küçümsemek farklılaşıyor mesela Bu manada bu açıdan bakmak lazım. Yunus Suresi 212. sayfaya geldik. 34. ayet. Kul hel min şürekâ men halk. Mevla soruyor. Bugünkü konu bu ağırlıkta gidiyor ayetler. Sizin ortaklarınız yoktan bir şey yaratabilir mi? Bir karıncayı, efendim, yeryüzünde bir zerreyi, bir tozu bir şey yapabilir mi? İnsanlar bu kadar icat ediyor, yapıyorlar. İcadı Allah'ın yarattığı maddelerle yapıyorsun. Bu dünyayı Allah yarattı. Biraz düşünelim. Allah yarattı. Allah yaratırken sadece su, bir de bildiğimiz toprak, çamur. Toprak var. Bunun dışında demir, çimento, manganzyum, hiçbir element, hiçbir maddeyi petrol hiçbir yaratmadı. Sadece toprak. Buyurun insanlar bu kadar teknolojik işleri yapsınlar. Aklı da veren Allah'tır, yapacağın şeyi maddelerini de yan yana getiren Allah'tır. Bütün nesneleri de var eden kulhelmi var mı bir o bu taptıklarınız ortaklarınızdan menyeb halka yaratmayı yoktan var edecek. Yoktan var edecek bir güç sahibi var mı? Benim yaptıklarımı yan yana eklemeniz, onları kaynatmanız değil. Onları ben yaptım. Lazım olanları ben yarattım diyor. Vel hayle hamiri terke bu Atları, katırları, eşekleri ben yarattım diyor. Bin'in onlarla yolculuklar yapın. Ve yahluku. Onlar tarih boyunca kullanıldı. Ve yahluku yine ben Allah olarak yaratırım. Maalatallahu bilmediğiniz uçaklar çıktı, gemiler çıktı bir sürü. Şeyler çıktı. Ben ya onları da ben yarattım diyor. Ham maddesini ben, havaya ba basıncı, suya kaldırma kuvvetini, bütün bu özellikleri yan yana getirdiğiniz zaman hepsi uyum içerisinde. Ben yaratıyorum. Var mı benden başka? Summe yu'iduhu. Sonra yok edeceğim. Kulillah'daki Allah. Yebdaul halk yoktan var eden, summe yu'iduhu, var ettiğinde de yok eden Allah'tır. Fennatufu fekun Nasıl döndürülebiliyorsunuz? Niye Allah'tan yüz çeviriyorsunuz? Niye Allah'a kulluk etmiyorsunuz? Günümüzün ilmi çalışmaları 20 milyon eğitim alan gencimiz 1 milyon eğitim veren eğitmenler öğretmenler peki bakıyoruz yerler gökler bütün buradaki bin çeşit üniversite ilmi çalışma bölümleri e bunların hepsinin ee, bu ilimlerin sırlarını fiziği kimyayı kimyadaki bütün elementleri Allah Celle Celal biyoloji dediğimiz canlı canlıdaki o bütün denkli özellikleri yaratan Allah E şimdi ve bu bilgilere ulaşıyorsun ama bir gayret din Allah'a ulaşmıyorsun Ne oldu bu Bunları yaratan benim Sünme yoydu yok edecek benim niye Allah'tan yüz çeviriyorsun niye Allah demiyorsun yani ne olur yani yani şu fiziğin kurallarını yaratan Rabbim, şu kimyanın sırlarını yaratan Rabbim, şu astronomi, şu jeoloji, şu efendim, astroloji bunları yaratan Rabbim desek ne olur yani? Çok mu zor ya? Zor. 8 milyarın 7'si neredeyse diyemiyor yani. Allah diyemiyor. Dese başka şey oluyor. Yazıktır. Yani bir eğitimci 30 yıl eğitim verecek, 30 yılda diyecek ki ben... İnsanları yetiştirdiğimi Allah sevgisiyle peygamber sevgisiyle yetiştirdim ve yaratılış gayesini biliyor sonsuz ahirette de kendini kurtaracak ne güzel Bunu ortaya koymak lazım 30 yılda bir tane çocuğu Allah sevgisi peygamber sevgisi öğretmiyor e Bunu öğretmiyorsun o zaman vatanına dinine efendim saygıyı edep öğret anneye babaya edep onu da öğretmiyor Ne olacak şimdi niye Allah'tan döndürüyorsun yüzünü seni kurtaracak nedir Yazık olur. Yazık olur. İnnehü yabdu'l halqa summe yu'iduhu Allah yoktan var ederdir. Sonra efendim var ettiğim yok edeceğim. Yezzi'ellezine amilu salihate bil kıst. İşte o iman ehline, salih amel işleyenlere ben onları adaletle hükmedeceğim. Onların mükafatını vereceğim. Yunus suresi 35. Kul hel min surekaikum men yehdi ilal hak? Buraya kadar yaratmadan bahsetti. Şimdiki mevla Yolundan bahsediyor. Beni bırakıyorsunuz, başka yollara gidiyorsunuz ya. Evet ya Rabbim. Hel <gülüyor> minşurekaikum. O sizin ortak koştuğunuz. Menyehdi ilal hak. Onlar sizi hakka yani Allah'a götürüyor mu? Götürmüyor. Yani onun yoluna gittiğiniz zaman Allah'tan gayrı bir yol tutturuyor. Efendim çeşitli efendim, heykeller, taşlar, tunçlar bir şeyler bir şeyler. Peki ona saygı ve hürmet ettiğiniz zaman seni Allah'a götürüyor mu? Allah'a güzel kul yapıyor mu? Sonsuz ahireti kurtarıyor mu? Allahu yehdi hak. Onlar götürmez. Allah sizi hakka götürür. Dünyada da güzel yaşarsınız, ölümünüz iman olur, ahirette de Allah'ın vaadi cennet olur. Efemen yehdi ilal hakki. Sizi hakka götüren ehakku enyuteba. Uyulması hak olan O'dur Allah'tır Sizi hakka götürecek Sizin sonsuz kurtulucunuzu Söyleyen O zaman onu oyacaksınız <gülüyor> Hidayet bilmeyen İlla en yuhda Hidayet edilmesi Müstesna olan Yani kendisi hidayeti bilmiyor ki Hidayeti bilmiyor Fakat kendisine hidayet gösterildiyse O size bir Efendim hakkı gösterir Ama kendisi de bilmiyor ki çok ince bir mana var burada. Fe keyfet keefetav. Nasıl yükme diyorsunuz? Benim yolumu bilmeyen, sizi bana ulaştırmayan, bana kulluğa getirmeyen o yollara gidiyorsunuz. Şimdi adam diyor ki şu yolda yürüyelim. Tamam, o yolda yürüsek eşittir. Allah razı ve sonsuz cennet verecek. O yolun sonunda yazabilir misin? Orayı karıştırma. E, zaten biz onun için yaşıyoruz. Öleceğiz. Ve dirileceğiz. Dirinmeyi adam inkar ediyor, inkar etmekle ahiret ortadan kalkmıyor ki. Var bunlar. Rabbu ata şeyin halakahu zümmeheda. Allah her şeyi verdi ve bize de yolunu gösterdi. Sebeh ismarabbi rabbikel aala aala olan Allahı et. Neledi halakahu yarattı feswa her şey yerli yerinde. Ağız göz gözler tepede şurada olsaydı, ağız Allahımızın ense de olsaydı. Nasıl çorba içeceğiz? Aman Allah. Ben sizi yerli yerinizde yarattım ya. Mevla Celle Celaluhu, elimiz ele, bizim elimizde değil, ge, ayağımız bizim elimizde değil. Mevla diğer canlıları bakıyorum böyle, yani ibret nazarıyla seyrediyorum. Hayvan sadece ağzı var, başka yapabileceği bir şey yok. Ellerini kullanamıyor, hiçbir şey kullanamıyor. Ağzıyla parçalıyor, ağzını lokma haline getiriyor, ağzıyla yutuyor. Ne yapsın? Öyle yaratılmış. Allah seni de öyle yaratabilirdi. Yani böyle yaratabilirdi. Ben sizi yerli yerinde yarattım. Neyin neyi size ait? Hazreti Ali ne dedi? Bir yağ kitlesi olan göz nasıl görüyor? Gördüren Allah'a hamdolsun. Vallahi kadere fedah. Allah her şeyi takdir etti size, hidayet yolunu gösterdi. Burada mühim bir ayet var. Vallahu akra cakum imbutun ummatukum. Siz annenizdeydiniz, annenizin karnında. La ta'al mu ne şey? Yani bir şey bilmiyordunuz. Vajaleleküm Sonra soru bense kulak taktım ve lapsarı göz taktım ve lefide kalp taktım. Laleküm teşkun şükredin bana kulluk edin. Ben istediğimi yaparım diyor. İstediğin şey senin değil ki ve istediğin yerde değilsin. Burası senin istediğin yer değil, Allah'ın istediği yer. Sizin bizim bir tercih hakkımız yok. Ben şu gezegeni istiyorum. Şu anne babamı istiyorum. Şu kabileyi istiyorum. Böyle bir tercih hakkın yok. Allah ya bunu yapmış. O zaman teslim olacaksın. Asi olursan, kadere asi olursan o zaman Allah'a meydan okumuş olur kişi. Bu had bilmeyene de haddini bildirirler. Şeyh Ahmed Hazretleri ne güzel diyor. Gelmişiz madem dünyaya, Rabbim yaratmış. Allah Celle Celalü bunca iyilikler, nimetler veriyorsa, e bu nimetlerin kadri kıymetini bil, şükret. Efendim, dünyada yaşıyorsun. Ahireti de kurtar. Akıllı ol diyor. Bitti. 36. ayet. Ümeyyette bir ekseruhum illa zanna. Bunların hepsinin özeti şimdi. İnsanların ekserisi kesir çok ekser yüzde doksan demektir. Yani onun için sekiz milyarın yedi milyarı ifadesini oradan kullanıyorum. Yani bakıyorsunuz Müslümanlar yedi işte bir buçuk milyar şu ya bir de bakıyorsun işin içine girince o buçu buçu da kalmıyor. Ve mâ yettebü ekseruhum onların çoğu illa zanna. Kendi akıllarına göre o iş yapıyorlar. İnne zan sizin o zannınız layyogni min el hakkı şeya haktan bir şey defedemez. Yani hak neyse odur. Sizin zanınıza göre hak değişmez. İnnaallah Allah aleyhum bimayef alun yaptıklarını Allah bilir. Rabbim razı oldu işlerle bizleri meşgul eylesin. O mekân hadel Kur'an. 37. ayet Yunus suresi. Bu Kur'an Allah'ın kitabı en yuftara min dunillah. Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş değil. Onu ben size levh-ı mahfuzuma gönderdim. İsrafil Aleyhisselam onu efendim bildi. Sonra Cibril ile öğretti. Cebrail Aleyhisselam da onu Resulullah'ımıza e getirdi. Bu benim tarafımdan gönderilen bir kitaptır. Ben bunu şuna benzetiyorum. Önceki derslerde de arz ettim. Bir fabrikatör vardır. Adamın 30 tane fabrikası var. Oturduğu yerden diğer fabrikalara, müdürüne talimat gönderir. Müdür şeyi görmüyor, patronu görmüyor. Oturduğu yerden talimatı gönderiyor. 10 bin tane işçisi var. Orada da orada da adamın 50 bin kişi çalışıyor. Talimat ekranda görüyor. Diyor ki efendim şu makine imalatı, şu özellikteki imalat yapılacak. Tık tık tık tık. Görüyor. <gülüyor> efendim, patronu görmüyor, talimatı görüyor. O müdür onu alıyor, ondan sonra şefe diyor ki bunlar yapılacak. Onlar da makineleri ayarlıyorlar, o imalata başlıyorlar. Allah Celle Celaluhu alemlerin Rabbidir. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi Allah, efendim, dünya alemine, levh-i mahfuzuna, efendim, hükmünü gönderiyor. Onu İsrafil Aleyhisselam görüyor. Allah'ı görmüyor. Cebrail Aleyhisselam hiç görmemiş. Sadece Resulullah Efendimiz gördü. Mevcut alemde. Ve mekana del Kur'an. Mevla diyor ki işte bu Kur'an'ı ben gönderdim size. Habibim de size bunu duyuruyor. Daha evvelden Tevrat'ı. Sonra Zebur, sonra İncil. Mevla gönderdi. İşte onların efendim asılları değiştirildi. Efendim Yırttılar, değiştirdiler. Neden? Hükmü bitti. Onların imalatı 2000 yılında yapıldı. Şimdi 2020'deyiz mesela. Şimdi imalatı yapılmış olan bir proje e biz bunu ne yapalım ya o bitti zaten teslimatı yapıldı. Tevrat dönemi bitti asıl da olsa hüküm. O ma kana'l Kur'an. Kur'an en yuftara min dunih. Allah'tan başkasından değil. Velakin tasdîkellezî beyne yedey. Tevrat'ta resul Efendimizle alakalı bütün açıklamalar var. İncil'de var. Ve tafsilel kitap ve kitap tafsilatlı açıklar. Ayrıntılı bir şekilde. E orada mesela miras hukuku izah edilir. Namazın kılınması, namazı emreder. Resulullah Efendimiz açıklar. La araybe şüphesiz. Min Rabbil alemin. Alemle Rabbi Allah tarafındandır. Kul ma yekunil enlü beddile mintilgai nefsi. Habibim de ki ben kendi nefsime göre size bir şey söyleyecek değilim. İnette bir ila ma Rabbim bana vahyeder. Bana Rabbim bildirir. Ben de size söylüyorum. İnne yekhafoo. İn alsayıtır abi adabı yemin alayım. Eğer ben Allah'ın evine karşı gelirsem Allah'ın azabından korkarım. Rabbim bana ne dedi? Ben onu söylüyorum. Mesela Tevrat'ta ve fit Taurat, inna Rabbi Taala caj min Taurusinah. Allah Celle Celaluhu, tur al Sina'ya Musa Aleyhisselam'a tecelli edince mahiyetini bilemiyoruz. Musa Aleyhisselam tale ala sair va zahra. Efendim bir de sair bir, bir dağ da adlardır. Vazara mincebeli Faran. Faran Dağı'na Allah tecelli edecek ve o tecelli kıyamete kadar devam edecek Faran nedir? Cebeli Nur Cebeli Nur'da kim var? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bu nerede geçiyor? Efendim Tevrat'taki mesele Tevrat'ta Resulullahımızın geleceği açıkça bildirilmiş Bu hususta çok burada deliller uzun uzun anlatılmış Bir iki meseleyi arz edelim dersimizi bitirelim Mübeşşiratim bir rasulun yetimin bir hadismi Ahmet mesela. Kur'an-ı Kerim gelecekten haber veriyor. Tevrat diyor ki, İncil diyor ki, İncil'de bu. E, bu Fetih Saf Suresinde. Ve mübeşşiren bir rasul, bir peygamber müjdeleniyor. İncil kelime manası müjde getiren. Kimi müjdeledi? Son peygamberi İncil onun için gönderilmiş. Bir mektup geliyor, padişah kanunu geliyor diye bize haber verilmiş gibi. Ve mu bir rasulün yetimin mu Ahmet. Bundan sonra da Ahmet isimli peygamber gelecek. Gelecekten haber vermiş. Gelecekle ilgili mesela bazıları geleceği kimse bilemez. Kur'an-ı Kerim haber vermiş. Eliflemi gulibetur <gülüyor> Rumlar mağlup oldu fi edn ve sonra seyalibun galip gelecekler. Fi <gülüyor> bedaasinin 9 yılı içerisinde. 9 sene sonra haber verdi. Sonra Rumlar Farisi'lere galip geldiler. Mesela dünya hakimiyetini mevla haber vermiş. Ve adallahu lillezine amenu minkum ve salihati iman edip salih amel işleyenlere lestekhlifennakum fil ard yeryüzüne halife kılacağız. Kemastekhlefellezine min qablihim evvelkileri hakim kıldığımız gibi. Ve le yumekkin lehum dinahum lid-irtada razuldukları dini hakim kılacağız. Selçuklu, Osmanlı mevla nasip etti. Sahabe dönemlerinde bunlar oldu. Sonraki dönemler. Ve le yubeddilennâ min ba'di khafiyen emnâ korkudan sonra emniyet vereceğiz mevla celle celaluhu bunları Müjdeledi. burada bir müjdeli bir rivayet var bitiriyoruz. Ma'minel enbiya yine bir <gülüyor> gün illahu tiyeminal aya ma mistuhu amena alehil beşer ve innema kana allazi uti tu vahyan Allah bana vahiyler verdi. Evvelki dönemlerde mebla vahiy gönderdi insanlar ona uydular. Kitleler cennete gitti. Allah da bana vahiy etti. Fe ercu enni ikseru hum tabi'an yomil <gülüyor> kıyamet günü Tabi olan en kalabalık ümmet benim ümmetim olacak buyurdu. Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tam tabi olan ve kıyamet günü ümmetim dediği şanlı ümmet vasfına nail olan kullarına hepimizi dahil eylesin. 38. ayette kaldık. Amin. Subhani Rabbil Aleyhi ile Aleyhi ve Alhamdülillah ile Zedan'a lihaza ve ma kunnan nehtideri evlana'dan Allah ve salatu ve selamu ala Resulina'a. Muhammed'in ve alâli ve Ya Rabbi sana hakkıyla tapan, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda giden, ahkamu dine tabi olan, din kardeşlerimizi samimi bir şekilde sevip, imanı kamil hüsnü hatime bizlere nasip eyle. Kötülere, zalim, hain, facir, Ya Rabbi münafıklara imkan fırsat verme. Kötülerin eline düşmekten bizleri muhafaza eyle. Son nefeste iman, Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü en Muhammed'in abduhu ve resulü diyerek, Huzuruna varmaya muvaffak eyle ya Rab. Ve ila şerefi nebiye ve ahli ve ashabihi ve meşayihinel fatiha. Allah'a emanet olun. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <gülüyor> rabbil aleminen rahmanirrahim. Malik yevmiddin.